Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah <gülüyor> selamu ve rahmetullah evet sevgili kardeşler inşallah vakit girinceye kadar e, bazı bildiğiniz konuları hatırlatacak e, tek tük bilmediğiniz bazı konular varsa onların da hayatımıza yer etmesi Yaşa yaşayışa geçirmemiz gayesiyle öğrenmeye çalışacağız. Rabbim hepimize dost doğru bir dini, dost doğru bir şekilde anlamak, anlatmak, yaşamak, başkalarının da dost doğru bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak nasip eylesin. Bugün Alak suresinden bahsedeceğim. Kur'an'ın ilk nazil olduğu ayetleri biraz açıklamaya çalışacağım. Evet. Malum bir ay sonra ki bir ay bile kalmadı. İdrak etmeye inşallah yeniden gelip nasip olacağını düşündüğümüz Ramazan ayının Kadir gecesi dediğimiz en önemli gecesinde daha doğrusu o geceye değer veren şekilde Kur'an-ı Kerim inzalı oldu. Zaman olarak işte müşriklerin şirklerinin tümüyle bütün dünyada olduğu gibi Arap ülkelerinde de en azgın şekilde Allah'a isyan edecek tarzda hayata yansıtmaları ve Hz. İsa'nın ahirete irtihal etmesinden uzunca bir zaman geçmesi, onun getirdiği tevhid dininin bozulması, ve böyle bir e, zaman diliminde e, Mekke'de e, kimsenin belki e, beklemediği bir zamanda beklemediği bir şahsa inen e, Kur'an ayetleri evet gecelerden bir gece e, yerse e, öyle e, insanların hoşuna gidece, cazip gelecek bir yer değil. Ama nice peygambere vahyin geldiği, ashabı Kehf'in orada imtihan olduğu, nimetlere ulaştığı efendim Musa Aleyhisselam'ın ilahi tecelliye muhatap olup Allah'la konuştuğu bir dağda, bir mağarada peygambere de vahiy geldi biz dağları mağaraları önemsemeyecek şehir hayatının vazgeçilmez özelliklerine yer yer kendimizi kaptıracak bir hayatı yaşasak da doğadan uzak kalmanın fıtrata yabancı olmanın sıkıntılarını çekmiyor değiliz evet işte vahyin geldiği yerler böylesine e, haramların, küfrün işlendiği, cahiliye hayatının hüküm sürdüğü yerler e, değil. E, günahsız, e, içinde günah işlenmeyen, isyan edilmeyen, insanların önemsemediği ama Kur'an kendisine inmiş olsa Allah korkusundan dolayı paramparça olacağı ifade edilen dağlar, kayalar evet biz dağı dağı diye görürüz biliriz ama e, o dağın Allah korkusuyla Allah'a huşu ile e, nasıl bir durum e, arz edeceğini Kur'an haber verdiği halde yeterince idrak edemiyoruz Allah korkusundan e, kayalar, taşlar I, ağlıyorlar. Kimi nehirler oradan çıkıyor. I, pınar suları taşların ağlaması anlamına geliyor. Kur'an'ın ifadesiyle. Ve o dağlar i, vahye i, mekan olarak i, i, uygun görülüyor. Evet. Dolayısıyla sonradan Kur'an indiği için Nur Dağı denilen i, ve Orada iki insanın sığamayacağı kadar bir insan da eğilmeden giremeyeceği kadar küçücük bir oyuk, bir mağara. Mekke'ye kuş bakışı bakan bir tepe ama Peygamber'e oraya çıkıp inziva yapmak sevdirildiğinden birkaç senedir oraya hep geliyor, yemekleri oraya getiriliyor. Ve kendisi orada insanlığın halini tefekkür ediyor. Cahiliyeden uzaklaştığı bir anda, cahiliye hayatını terk ettiği bir durumda vahye muhatap oluyor Resul. Cahiliye ile bağları koparmadan, onlardan fiziki olarak da uzaklaşmadan ilahi vahiy ona gelmiyor. Dolayısıyla insanlardan uzak ama fıtratına yakın olduğu bir dönemde Allah'ın yakınlığı ona vahiy ile tezahür ediyor. Evet. Hira arayış demek. Muhammed Aleyhisselam da arayış içindeydi. Ne aradığını belki bilmiyordu ama içinde bulunduğu toplumun yanlışlarının farkındaydı. Kitap nedir, iman nedir bilmeyen bir Resul, işte kitabın ilk ayetleriyle böyle bir atmosferde tanışıyordu. Evet. Öyle abartılı şekilde geleneksel anlatışın zıddına peygamber öyle kerametimsi, mucizevi özelliklere sahip değildi ve peygamber olacağının farkında değildi. Ve kendisine gelen vahyi getirenin melek olduğunu da biliyor ve kendisinin peygamberlikle iltifat edildiğini, nimetlendirildiğini bilmiyordu. Böyle bir ortam içerisinde meleğin gelip ilk ayeti ona okuması peygamberin ayet olduğunu bilmeden Allah'ın emri olduğunu fark etmeden o ilk emre biraz itiraz eder gibi kendisinin okuma bilmediğini ifade ettiği genel kabul gören bir rivayettir. Evet. Yoksa Allah'ın bir emri olduğunu bilmiş olsa ben okuma bilmem diye itiraz eder veya teslimiyet de kusur eder miydi? Evet. Kaldı ki niye okuyacaktı Resul? Oku muhatabı, oku emriyle muhatap olduğunda. Neyi okuyacağını söylemedi, okuma konusu gündeme geldi. Ve malum meleğin kanadıyla onu sıkıştırması söz konusu edildi. Eğer okumazsak, okuma konusunda mazeret gösterirsek, ben okuma bilmiyorum, okumaya vakit ayıramıyorum, neyi okuyayım demeye kalkarsak, melek bizi de kanatlarıyla sıkıştırır kalbimiz sıkışır, gönlümüz sıkışır, ee, psikolojik sıkıntılar çekeriz, ee, stres içinde oluruz, bunalımlar yaşarız. Kalbimiz o Rahman'ın elindedir. Dolayısıyla e, biz e, okumayınca e, o kalbimizin sıkışmasına e, zemin hazırlamış oluruz. Okuyacağız ki gönlümüz genişlesin. O darlıklardan kurtulalım. O yolunu şaşırmış, yolunu bilmeyen özellikler bizi hidayete yöneltsin. Kurtuluşumuz gerçekleşsin. Okumazsak canımıza okurlar çünkü. Okuyorlar da. Dolayısıyla Allah'ın onca muradı, emri bir tarafta oku diye öncelik verdiği emri diğer tarafta. Yani ibadet et değil Amel işlet değil Efendim e, Hatta iman et değil Önce oku Okumazsa insan nasıl ibadet edecek Nasıl amel işleyecek e, Nasıl iman edecek? İnsan okuduğu kadar, bildiği kadar, kullandığı kelime hazinesi kadar iman eder. İman bilgiye dayalı, iman lisana dayalı, iman okumaya, o okuduklarını içselleştirmeye dayalıdır. Söz gelimi, meleğin ne olduğunu doğru dürüst bilmeyen bir kimse, neye inanacak? Meleğe nasıl inanacaktır? Melek tanımını doğru dürüst bilmeyen bir kimse meleğe iman da edemez. Cine hiç duymamış bilmemiş bir kimse cine nasıl iman edecektir? Yani iman etmek için de önce onu dillendirmek onun öncesinde de belirli bir okuyuş içerisinde iman Eğitim almak gerekir. Okunacak ama ne okunacak? Bu gündeme bile gelmedi. Neyin okunacağını biz Kur'an bütünlüğüyle sonradan değerlendirebiliyoruz. Ama Rabbimiz neyi okumaktan önce nasıl okumamız gerektiğini öne çıkarttı. İkra, Bismi Rabbik, Rabbinin ismiyle. Kimileri başka isimlerle okuyorlar. Kimileri hayatı başkalarının adlarıyla anlamlandırmaya çalışıyorlar. Kimileri başka isimleri yüceltiyorlar. Bismi Rabbik aynı zamanda Rabbini yücelterek demektir. Sema kelimesi yücelik anlamında isim kelimesiyle aynı kökü paylaşır. Yani ismin at anlamı yanında yüceltme anlamı da söz konusudur. Bismi Rabbike Rabbini yücelterek oku. Onu tazim ederek, onun ismini öne çıkartarak. Zaten cihat da o değil miydi? İlahi kelimetullah diyoruz. Allah kelimesini yüceltmek. İşte okuduğun şey Allah'ın ismiyle olsun onu yüceltecek e, tarzda olsun. E, yani e, diğer kesimlerden farklı bir okuyuş olsun. Kafirler de okur. Ama Allah'ı yücelterek değil. Allah'ın ismini öne çıkartarak değil. Hevaları istikametinde okurlar. <gülüyor> Menfaatleri için okurlar. Eyvallah. Ama öyle bir dünyadayız ki Kafirler okuyorlar ve okuduklarının karşılığını görüyorlar. Müslümanlarsa ne Allah'ın ismiyle, ne de başka bir gayeyle okumaktan çok uzaklaştılar. Tabi esas okumak nasıldır? O ayrı bir şey. Ama okumamak yanlış okumaktan daha beter olabilir en azından dünyevi ölçüler içerisinde. Evet. Nasıl okunacak? Rabbinin ismiyle okunacak. Tavutların ismiyle değil. Rabbinin ismiyle aynı zamanda Rabbinin izniyle onun izin verdiklerini onun ismiyle onu yücelterek okumak. Allah'tan izin alarak yapmak, yaptığımız onun adını anmak onunla bağlantılı okumak ellezî kalak, o yaratan her şeye hayat veren can veren bir zattır. Sen de hayat bulmak istiyorsan onun hayat veren vahyine kulak ver. Evet, hani ya iyyuhel lezine aman ustajibu lillahi velil Rasul, izade akm, lima yuhye Sizi diriltecek, hayat verecek, ihya edecek olan Allah'ın ve Rasulülün davetine icabet edin. O yoksa hayatta yok. Yani leş gibi bir ömür sürmek ot gibi yaşamak gerçek anlamda hayat değil tabi. Evet. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Neyi okuyacak insan? Kur'an'a baktığımızda okunacak üç kitap vardır. Ayetin devamından da zaten bunlar anlaşılır. Zaten Yaratan Rabb derken onun yarattıkları okunmalı ki daha baştan itibaren insan adlı kitap yaratılış aşamasından başlanılarak okunmalı ki ayetler o şekilde devam ediyor. Kalakal insane min alak. İnsanı yapışkan bir e, embriyodan yarattı. Evet. Dolayısıyla insanın yaratılışından bahsedilerek okuma teşvik ediliyor. İnsan okunacak. Allah'ın sadırlardaki ayetleri okunacak. Kitaplar kitabı o yazdı, o vahyetti, o indirdi. O kitap haline getirdiği gibi insanı da o yazmıştır insan adlı kitabı da aynı zat yazmıştır. Yazmak dedim hiçbir sakınca görmedim. İnsanın yazılışını insanlar yeni yeni öğrenmeye çalışıyorlar. Yüzde onlu mu, yüzde 12'sini mi okumaya gayret ettiler ve ne kadar büyük bir başarı olarak ifade ettiler. İnsanın geni Evet ve onu bile daha yeterince okuyabilmiş değiliz. İnsan bir eliyle okyanusların dibine, bir eliyle göklerin uzak yerlerine doğru uzandı, avuçlarını oralara kadar götürdü, ama denizleri tanımaya, gökleri tanımaya çalışan insan maalesef kendini yeterince tanıyacak gayretler içinde bulunmadı. Tanıdı sadece beden yapısını, anatomisini tanımaya kalktı. Çünkü Rabbini tanıyan ancak kendini tanır. Rabbini bilmeyen haddini de kendini de bilmez. Onu bilmeyen kimse yer yer bazı tespitlerde bulunsa da gerçek hakikati, gerçeği hakikatin özünü kavramakta zorlanır. Çünkü bilgilerimiz sınırlıdır. Ve Kur'an'a göre esas ilmin özü ilim denilecek hususlar vahiy ile alakalıdır. İşte okunacak kitabın ikincisi bu daha yeni başlayan inmeye yeni e, e, mağarada ilk adımların atıldığı e, sonradan tamamlanacak vahiy kitabıdır, Kur'an'dır. E, üçüncü kitapta da e, afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. ifadesinden de anlaşılacağı, yer yer işte deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratıldı, yeryüzü ve gökyüzüne dikkatlerimizi çeken onlar Allah'ın yarattıklarına bakarlar sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın diyerek tefekkür ederler gibi ayetlerden yola çıkarak ifade edebiliriz ki üçüncü kitap da kainat kitabıdır. Bu üç kitap birbirleriyle beraber okunmalıdır. Birbirleriyle tefsir edilerek okunmalıdır. Müslümanlar ilk zaman bunu yapmaya çalıştılar ve dünyada da başarılı oldular. Dini de daha doğru anladılar. Vahyi insan ve kainatla beraber i, o iki kitabın ışığında anlamaya kalktılar. Sonra maalesef kainatı ve insanı kitap olarak okumaktan vazgeçtiler, ihmal ettiler. Dinde de yozlaştılar. I, bağnazlaştılar. Ve Kur'an'ı da doğru bir şekilde anlayamadılar. Hayat yoksa, insan yoksa o kitabın kıymeti de yoktur. O kitap hayat kitabıdır. O kitap insanda ancak canlanacaktır, değer bulacaktır. Dolayısıyla insandan kopuk, hayattan kopuk bir Kur'an'ın terk edilmiş, mehcur bırakılmış, ihmal edilmiş olacağı kesindir ve öyle de olmuştur. Batıllar iki kitabı okumaya çalıştılar. insanı ve kainatı ama onlar da Kur'an adlı kitaptan bağımsız okudular. İnsanlara huzur getireceklerine yer yer fesada sebep oldular. İcad ettikleri teknolojinin etkileri kadar yan etkileri Faydaları kadar zararları, insanlığa bir şeyler getirecekleri kadar insanlıktan bir şeyler götürdükleri de tecrübeyle gördüğümüz hakikatler. Evet, okumalı insan bu üç kitabı beraber okumalı. Eğitim sistemimiz derken tabii neyi kastediyoruz? Ben cahiliye eğitimini kendi eğitim sistemimiz olarak ifade etmeye doğru görmüyorum, ifade etmek istemiyorum. Bizim eğitim sistemimiz de maalesef yüzlerce senedir yozlaşmış bir durumda, insanı ve kainatı yeterince Kur'an ışığında öğrenme gibi bir gayreti olmayan, bir sistem hatta sistemsizlik içerisinde işte ne yapmamız lazım çocuklarımıza insanımıza bu üç kitabı beraber okutmak lazım evet Allah Resulü işte bu şekilde okumaya başladı kainatı okudu develeri okudu yıldızları okudu güneşi okudu hayatı okudu insanların yaşayışlarını okudu ve daha vahiy yeni başlarken Resul de okuyan bir insandı. Ona ümmi denilmiş olsa da okuma yazma bilmeyen aslında o her şeyi çok mükemmel okuyan bir insandı. Okumak sadece yazının okunması olmaz. Söz gelimi az sonra ezan okunacak. Bir yazıdan okumayacak okuyan. Ezbere bir kimse Kur'an okur. İlle kitaba bakarak okuması gerekmez. Allah Resulü bu anlamda en güzel bir okuyucuydu. Ve Resul yazı yazar mıydı, bilmez miydi? Bırakın o tartışmaları. Resul öyle bir yazdı ki tarihe yazdı. Tarih yazdı. Onun yazdıklarını insanlık hala bir destan olarak okuyamamanın ızdırabını çekiyor. O neler yazmadı ki? 14 asır öncesinden onun söyledikleri bu kadar kitaba konu oldu. O kadar yazı yazanlar ondan esinlenerek yazdılar. Onu yazdılar. Onun yazdıklarını yazmaya çalıştılar. O yüzden bizim çizir, çiz, çiziktirdiklerimizle Resulün yazdıklarını e, ve dünyayı değiştirerek yazdıklarını karşılaştırma bile yapamayız. E, yani e, okuma yazma bildi. Biz bildik de ne oldu? Evet. E, yani okumadıktan sonra e, onu bilmenin ne anlamı var? Cebinizde para çok ama hiçbirini kullanmadıktan sonra o paranın size ne faydası olur? Pusulanız var ama yolu şaşırıyorsunuz, pusulaya bakmıyorsunuz. Aynen bunun gibi. Kitaba sahibiz, okuma yazma biliyoruz, e Kur'an okumasını da biliyoruz. Sadece o kadar. Dolayısıyla o bilmek bizi ne kadar değiştirecektir. Evet arkadaşlar, okumayan bir toplumuz. İstatistiklere baktığımızda gerçekten çok acı. Daha önce de söylemişimdir. 4,5 saat günde televizyon seyreden Türk toplumu yılda 4 saat kitap okuyor. Ortalama. Her insana yılda kitap okuma oranı 4 saat. Ama günde 4,5 saat televizyon. Tabi televizyonun yanında cep telefonları, bilgisayarlar, internetler, onları da bir değerlendirin veya değersizlendirin. Evet. Tabi yılda kişi başına düşen dört saat kitap okumanın içine neler giriyor? En çok okunan kitaplar hala fıkra kitapları, hikayeler ve romanlar, pembe diziler, ve okul kitapları. Allah'ın kitabı bu yılda dört saatin içerisinde kaç dakika yer ediyor, Allah bilir. Onu da okuyanlar sadece yüzünden anlamaksızın okuyup geçiyorlar. Evet. Alak suresinin ilk ayetinden bahsederek bunları söylemeye çalıştım. E, giriş mahiyetindeydi. E, dolayısıyla e, ilk ayette Hak oku dediği halde okumayan bir toplum olduk. Kuranın e, anlamı okuna, okunan kitap demektir. Kara kelimesinden veya karn kelimesinden türer Kur'an toplanmış ve okunmaya layık, okunan, okunulası kitap demektir. Biz yüzüne bakıyoruz, yüzünden okuyoruz. Anlamını bilmeden geçiştiriyoruz. Ramazan geliyor. İnşallah okuyacağımız Kur'anlar daha artacağı ümit ederiz de manasıyla okuyalım. Az okuyalım ama anlayarak okuyalım. Her kitap, tabii Allah'ın kitabı başta olmak üzere, anlaşılsın, yaşansın diye, insanlarda belirli bir değişiklik oluşturulsun diye yazılır. Allah, anlaşılmaz bir kitap indirmekten münezzehtir. Onun kitabı, diğer kitaplardan çok daha fazla açıktır, müfesserdir, mufassaldır, biz eğer onu anlamaya çalışırsak o da bize kendini açacaktır. Bize yollarımızı gösterecektir inşallah. Evet. Vahiy ile çok daha fazla ilişkimiz olmalı. Okumayla çok daha fazla ilişkimiz olmalı. Okuduğumuz kitaplar o meşhur sözde olduğu gibi o kitabı vahiy kitabını, Kur'an'ı daha doğru anlamak için olmalı. Okumamız da ibadete dönüşmeli. Ee, ve e, diğer iki kitapla birlikte o kitabı tefsir ederek inşallah hakkını vermeye çalışarak okumalıyız. Biz bir zamanlar gençken öyle derdik arkadaşlarımıza kendi aramızda kararlaştırmıştık. <gülüyor> Nasılsın demeyeceğiz. Ne okuyorsun diyeceğiz. Bir kardeşimizle, arkadaşımızla görüştüğümüzde, "E, ee, ne okuyorsun? Kaçın sayfadasın? Hala orada mısın?" derdik. Bilmiyorum şimdi böyle soru sorulmuş olsa Karşımızdaki aval aval bakar herhalde. Evet. Ee, okuyan insan olmaktan çıktık, bakan yaratıklara dönüştük. Ee, evet, seyrediyoruz, bakıyoruz. Hikmetsiz bir şekilde e, ve çok değer kaybederek. Evet, ben e, ilk ayetin e, tekrar anlamını e, Vurgulayarak sözüme son veriyorum. Oku. Rabbinin adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla. Onun ismiyle onu yücelterek. Velhamdülillahi Rabbil alem.